Ocak Zenginle fakir arasında bir savaş var. Kadınla erkek arasında bir savaş. Bir savaş var savaş diyenlerle yok diyenler arasında. Yılın sonlarında karanlık ve görkemli bir son albüm çıkarıp hemen ardından da öte dünyaya tantanasız şık bir geçiş yapacak olan çağdaş ozan Leonard Cohen böyle demişti uzun zaman önce. Sanki yüzyıllardır yaşanmış şiddeti her geçen gün artmakta olan dünya halinin ...özetini sunmak istermiş gibi. Bekliyor ve korkuyorduk. 2016'da... ...Açık Gazete ekibinin hatırında kalanları... ...bir araya getirdiğimiz sene sonu... ...özet kaydında işte böyle... ...savaşlar arasında şekillenmiş... ...şiddetle lebalep dolu... ...karmaşık ve kap karanlık bir yıl olarak mı... ...geçecekti gene? Yeni yıla dünyanın en yüksek... ...gökdeleni Burcu Halife'nin... ...komşusu The Address Downtown Dubai'de... ...çıkan muazzam yangını... ...izleyerek giren... Dünyanın en zengin insanlarının 2016 yılının ilk 5 gününde servetlerinin 194 milyar dolarlık kısmını kaybetmiş olması Oxfam'ın açıklamasını gölgelemeye yetmedi. Britanya Yardım Kuruluşu Oxfam'ın çarpıcı raporuna göre 2016 itibariyle dünyanın en zengin %1'lik kesiminin serveti geri kalan %99'luk kesmin servetinin toplamına eşit hale gelmişti. Ayrıca dünyanın en zengin 62 milyarderinin serveti de dünya nüfusunun en yoksul %50'lik kesminin servetine denk geliyordu. Medyada yer almadığı için kimseciklerin farkına varmadığı, varsa da varmamış gibi yapmayı tercih ettiği zenginle fakir arasındaki bu savaş, kan dökülmeden varlığını sürdürebilmeyi de vaat etmiyordu elbette. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın ilk gününde kayıtlara geçen 95 silahlı saldırıda 30 kişi ölmüş, 75 kişi yaralanmıştı. Dünyanın uzak ara bir numaralı silah satıcısı olan ülkede sadece Noel günü ateşli silahlardan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı Yeni Zelanda, Norveç, Slovenya, Estonya, Bermuda ve İzlanda ülkelerinde bütün yıl boyunca işlenen cinayetlerin toplam sayısına eşit gibiydi. Şiddet dolu bir girişge oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerine çiftçi diyen silahlı beyaz faşistler kamu binalarını işgal ediyor. Komşu Meksika'nın Temixco kentinde belediye başkanı seçilen Hisa Mota makamına oturduktan yalnızca bir gün sonra uyuşturucu çetelerince vahşice öldürülüyordu. Silah tacirinin en sadık müşterisi olan Suudi Arabistan'da ise aralarında ülke vatandaşı, şeydin adamı Ayetullah. Nem Bakr el-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin kellelerinin kılıçla uçurulması suretiyle idam edilmesiyle birlikte bu coğrafyada zaten hiç eksik olmayan intikam yeminlerinin listesi daha da kabarıyordu. Suudi Arabistan'ın henüz birinci senesini bile doldurmayan Yemen Savaşı'nda da bu kabaran listenin kanlı hali açıkça görülebiliyordu. Birleşmiş Milletlerin çocuk sorunlarına eğilen uzmanlık kuruluşu UNICEF, Yemen'de devam eden iç savaşın 10 milyon çocuğun hayatını trajik biçimde etkilediğini duyurdu. Ülkede görme engellilerin merkezleri hedef alınıyor, gazeteciler hava saldırılarında paramparça edilerek hayatını kaybediyordu. Yılın sonunda güvenli şekilde gıdaya ulaşamayan insanların sayısı 14 milyonu geçecek, yani ülke nüfusunun sayısını epeyce aşacaktı. Çocuklar için hayatın zor olduğu tek ülke Yemen değildi. Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'e 15 kilometre uzaklıktaki İncehara kasabasındaki bir okula yapılan saldırıda 12 çocuk ve bir öğretmen İdlib kenti üzerinde uçan Rus uçaklarının bir pazar yerine yaptığı bombardımanda 68 kişi öldü, 135 kişi yaralandı. Tekrar hatırlatmak gerekirse geçen yıl Suriye'de 55 bin kişi hayatını kaybetmişti. Suriye'de kan gövdeyi götürmeye 2016'da da devam ederken, 2015 yılının son aylarında Rusya ile Türkiye arasında başlayan husumet, Vladimir Putin'in Ocak ayında Türkiye'yi savaş suçu işlemekle ithamına kadar gidecek ama bu sert duruş bir süre sonra karşılıklı el sıkışmalara dönüşecekti ve tıpkı Suriye'de olduğu gibi Türkiye'de de çatışmalar devam edecekti hem de yıl boyu. İlk gününde 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği haberlerinin düştüğü 2016 yılının Ocak ayında 12 yaşındaki Cizrili Bişenk Gora'nın surda yaşadığı eve isabet eden top mermisi nedeniyle yaşamını yitiren 38 yaşındaki Melek Alpaydı'nın Şırnak'ta evli ve 5 çocuk babası Ali Tetik'in ölüm haberleri birbiri peşe sıra gelmeye devam ediyordu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 16 Ağustos 2015 ile 21 Ocak 2016 tarihleri arasında sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitiren sivillere yönelik hak ihlalleriyle ilgili raporuna göre 5 ayda en az 198 sivil hayatını kaybetmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Nafyon Kapı'ndaki milletvekillerine verilen bilgilere göre Cizre, Silopi, Sur ve Nusaybi'nin toplam nüfusunu %22'si göç etmiş, etkilenen esnaf sayısı 10.300'ü geçmiş durumdaydı. Yılın sonunda Uluslararası Af Örgütü'ne göre bu rakam 500.000'i geçecekti. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Ulu Cami hoparlöründen teslim olun çağrıları yükselirken, ülkenin gündemi Şubat ayının ilk günlerine kadar Cizre'de Bodrum katlarında sıkışan insanlara ne olacağı sorularıyla meşgul olacaktı. İstanbul Sultanahmet'te 10 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan IŞİD canlı bomba saldırısıyla beraber, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde polis lojmanları yakınlarında PKK tarafından misilleme olarak nitelendirilen biri polis, beşi sivil, altı kişinin ölümüne neden olan saldırı da tıpkı 2015 yılındaki gibi yeni yılında Türkiye için terör saldırılarıyla ile anılacağının habercisi gibiydi. Ama bu gidişata dur demek isteyenler de 2016 yılının ilk günlerinden itibaren seslerini çıkarmaktan vazgeçmeyeceklerini belli edeceklerdi. Barış için akademisyenler inisiyatifinde bir araya gelen yüzlerce akademisyen bölgede süren sokağa çıkma yasaklarının beraberinde getirdiği hak ihlalleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını ve ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini hep bir ağızdan dile getirdi. Akademisyenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yoğun eleştirileri, hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar ve mafya babalarından gelen tehditler karşısında yanlarında dünyanın dört bir tarafından akademisyenleri, sinemacıları, tiyatrocuları, edebiyatçıları, mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını ve gazetecileri buldular. Yıl boyunca devam edecek olan soruşturmalarının işaretinin verildiği Ocak ayı, gazeteciler için de mücadelenin ne kadar elzem, ve aynı zamanda zor olacağının görüleceği bir aydı. 2015 yılında işten çıkarılan gazetecilerin sayısı bir önceki yıla göre 3 katına çıkmıştı. 2016 yılında yeni rekorlar bununla da kalmayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında gazeteciler ne kadar özgür olursa ülke demokrasisinin de o kadar güçlü olacağını söylüyordu. Başbakan Davutoğlu da Türkiye'de hiçbir gazeteci gazetecilik faaliyetinden dolayı hapiste değildir diyordu. Ama basın ve ifade özgürlüğü konusundaki büyük kriz daha sene başında ufukta belirmekteydi. Mit tırları diye adlandırılan olayın haberlerinden dolayı 64 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül için bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istenmiş Taraf gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Bülent Onur Şahin yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. Basın sendikaları Cizre'de bacağından mermiyle yaralanan İMCTV kameramanı Refik Tekin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Doğusunda, Güneydoğusunda neler olup bittiğini farkında mısınız? Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor. Sanatçı olarak, insan olarak... <gülüyor> Bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız ve bir şekilde dur demelisiniz. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Ölen çocukları sevinen zavallı insanlar var. Ben o insanlara, daha doğrusu biz o insanlara hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yazıklar olsun demekten başka. Doğru. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. Ee, Freedom House adlı uluslararası kuruluşun Dünyada Özgürlük 2016 raporunda tüm dünyada özgürlüklerin üst üste 10 yıldır gerilediği açıklanır. Türkiye'nin ise raporda yine kısmen özgür kategorisinde yer aldığı görülürken Kanal D'de yayınlanan Beyaz Çovu eğlence programında izleyici Ayşe Öğretmen telefonla bağlanıp çocuklar eliyor, sessiz kalmayın dedi ve der demezde kıyamet koptu. Sunucu Beyaz Öztürk. İzleyici ve program sorumlusu hakkında soruşturma başlatıldı. Öztürk, lütfen beni politikaya malzeme etmeyin diyerek konu dışı kaldı. Kanal D, Kanal D ilk günden bugüne devletin yanında yer almıştır diyerek safını belli etmeye çalıştı. Ayşe öğretmenle ona destek olmak amacıyla savcılığa başvurarak suça ortak olduklarını bildiren 38 kişi ise mahkemelerde terör örgütü propagandası yapmakla yargılanacaktı. 2015 yılının ilk aylarında göçmenlerin cesetleri kıyılara vurmaya devam etti. Türkiye'nin Ege kıyılarından Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmen sayısı 2015 yılında bir önceki seneye göre %500 artmış. Çoğunluğu çocuk 285 göçmen bu olarak ölmüştü. Geçen sene sadece Ocak ayında mülteciler ölmezken 2015 yılının ilk ayında hem Türkiye'nin hem de Yunan adalarının kıyılarında onlarca mültecinin cansız bedenleri yüzmekteydi. Canlı olarak Avrupa'ya geçmeye çalışanların durumu da kıyılarda hayatta kalmaya çalışanlardan farklı değildi. Danimarka parlamentosu, sığınmacıların zinet eşyalarına ve paralarına el konmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını kabul etmiş, İsveç'in Danimarka sınırında pasaport kontrolü başlatmasının ardından da Danimarka, Almanya sınırında aynı işlemlere başlamıştı. El Niño'nun kuraklık ve aşırı yağışlar bırakarak geldiği 2016 yılı aynı zamanda hem kar fırtınaları hem de yaklaşmakta olan sıcaklık rekorlarıyla alakalı uyarılarla dolu haberlerle başlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasındaki kar fırtınası sonucu 31 kişi hayatını kaybederken Trabzon'da 10 yılın en yoğun karı görülüyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan bilgiye göre Türkiye'de sınır değeri 90 kabul edilen partikül madde sayısı Keşan'da 228'e ulaşmıştı. 2015 yılında hava kirliliğinin kritik seviyeye ulaştığı iller arasında İstanbul, Ankara, Bolu, Edirne, Keşan, Düzce, İzmir ve Iğdır gibi şehirler sayılıyor Yenibosna'nın 181, Esenyurt'un 282, Kadıköy'ünse 116 gün zehir soluduğu öğreniliyordu. Ankara'da 99 Baraj ve Hidroelektrik Santrali'nin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konunun özetine çıkarıyordu. Gezi olaylarındaki taleplerden biri de HES inşaatlarının durdurulmasıydı tasıyla başladığı konuşmasına. Suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan 1128 akademisyene göndermede bulunarak devam eden Erdoğan yeşili biz isminde yeşil olanlardan çok daha severiz. Biz onlardan daha çevreciyiz. Onlarınki Green Peace'tir. Bizimki tam manasıyla yeşildir ifadesini kullanarak zihinlerde kalıcı bir yer ediniyordu. Biliyorsunuz bunlar Green Peaceçiler vesaire hep bir araya gelirler. Böyle bir şeyler yapıp önünü kesmeye çalışırlar vesaire. Yeşili biz isminde yeşil olanlardan çok daha fazlasıyla severiz. Onlarınki Greenpeace'dir. Bizimki tam manasıyla bir yeşildir. Çünkü bu barajlar farklı güzellikler katar. Ocak ayı kapanırken dünyanın Uzay, atmosfer, hava ve okyanus araştırmalarından sorumlu belli başlı kuruluşları, 2015 yılının rekor kırarak tarihte kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olduğunu tespit ettiler. Daha önceki rekor 2014 yılına aitti. Ondan önceki 2013'e, bir önceki de 2012'ye. Gezegenin gittikçe ısındığı galiba gerçekti. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız. Güneydoğu illerindeki ablukanın bir an önce son bulmasını talep eden, dünyanın 89 üniversitesinden 1100'ün üzerindeki akademisyenin yayınladıkları ortak bildiriden. Cumhuriyet